İki Cihan Güneşi, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin Hayatı Yararlanılan Eser, Salih Suruç'a Ait Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir evvelki programımızda Uhud mağlubiyeti yaşanmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla buyurmasına rağmen okçuların galibiyet kazanıldıklarını zannetmeleri üzerine yerlerini kaybetmeleri hasıl olmuş ve hazin bir netice olmuştu. Buradan devam edelim çok düşündürücü ve önemli yerlerdeyiz. Müşrikler artık daha fazlasını yapamayacaklarını anlayınca ve derlenen, toplanan mücahitler karşısında tekrar bir mağlubiyet yaşamak istemediklerinden dolayı geri çekildiler. Harpte mücahitlerden 70 şehit vardı. Bunlar arasında Hz. Hamza radıyallahu anh, Hazreti Musa radıyallahu an çok yüzüde sahabelerimiz şehit oldular. Hatta Nesibe Hatun gibi annelerimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i muhafaza edeyim derken vücutları delik deşik olmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yaralıydı, yorgundu. Kendi başına yürüyebilecek kuvveti bulunmuyordu. Sahabe efendilerimizin koluna dayandığı, Müslümanların sığındığı, sığındığı, şibdeki kayalığa doğru çıktı. Burada dinlenmek, yorgunluğunu gidermek istiyordu. Üzerindeki iki zırh çok ağırdı. Bu sırada Talha bin Ubeydullah yere çöktü. ''Buyur ya Resulallah, ben kuvvetliyim.'' diyerek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sırtına aldı ve, kayalığa kadar götürdü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kanlar içinde kalan mübarek yüzünü, gözünü burada suyla yıkadı ve başına su döktürdü. Hemen bir hatırlatma. Bedir Harbi'nden önce. Efendimiz aleyhisselam, harp sahasında dolaşırken, şurası Ebu Cehil'in,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 Kureyş'in ileri gelenlerinden biriydi. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem her karşılaşmasında Ey Muhammed diyordu aleyhisselam bir atım var. Her gün ona on altı ölçek darı yedirip besliyorum. Bir gün gelir onun sırtında olduğum halde seni öldürürüm diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bu azgın ve şaşkın adama cevabı şu oluyordu. Belki inşallah ben seni öldürürüm. İşte Ubey bin Halef Bedir'de mücahitler tarafından canı cehenneme yollanan kardeşi Ümeyye'nin intikamını almak üzere yemin etti. Uhud'a çıkıp gelmişti. Efendimizin Şibe doğru çıktığı sıradaydı. Übeyin gelmekte olduğu görüldü. Mekke'de günde 16 okka darıyla beslediği o övündüğü atının üzerindeydi. İntikam dolu bakışlarla peygamberimize yaklaşıyordu. Bunu fark eden sahabeler önüne çıkıp hesabını görmek istediler. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bırakın gelsin diyerek, mücahitlerin karşı çıkmasına mani oldu. Efendimiz'e oldukça yaklaşan bu azgın müşriğin ağzından, sen kurtulursan, ben kurtulmayayım, lafları dökülüyordu. Efendimiz bir anda celallendi. Elindeki mızrağıyla, heybet ve haşiyet verici adımlarla hasmanın üzerine yürüdü. Übey, bir anda şaşkına döndü. Efendimizin heybet ve haşiyet verici tavrı karşısında duramayıp, geri kaçmaya başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peşini bırakmıyor ve arkasından, ''Nereye kaçıyorsun? Ey yalancı!'' diye sesleniyordu. Übey kendini kurtaramadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fırlattığı mızrak, Miğferle zırhı arasındaki kısma saplandı. Übey, sığır böğürmesi gibi böğürerek, Atından yere yuvarlandı. Müşrikler yaralı halde onu alıp götürdüler. Yarasından kan akmıyordu. Ağrısına, sızısına zor dayanıyordu. Zaman zaman arkadaşlarına, Vallahi o beni öldürdü diyordu. Arkadaşları bu sözünü ciddiye almıyorlar, ve yarasının önemsiz olduğunu ifade ederek teselli etmeye çalışıyorlardı. Ne var ki Übey, kurtulamayacağını anladı. Arkadaşlarına, ''O bana Mekke'de seni öldüreceğim.'' demişti. ''Vallahi o, benim üzerime tükürse yine beni öldürür.'' dedi. Müslümanların bozulup dağılmaya yüz tuttuğu sıradaydı. Azılı müşriklerden Abdullah Şihabı Zühri, Utbe bin Ebi Vakkas, Abdullah İbni Kamiye ve Ubey bin Halef bir araya gelerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına son vermek için sözleşti, andişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dört azılı müşrik hakkında Allah'ım onların hiçbirisi senesine ulaşmasın diye dua etti saat bin Ebi Wakas radıyallahu an anlatıyor ki, Vallahi efendimizi vuran veya yaralayanlardan hiçbirinin üzerinden bir sene geçmedi. Bunlardan biri olan İbn Şihabı Mekke yolunda ak benekli dişi bir yılan ısırdı, öldürdü. Ubay bin Halefi efendimiz aleyhisselatu vesselam bizzat kendi eliyle öldürdü. Utbe bin Ebi Vakkası Hatıb bin Ebi Beltea öldürdü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzünü yaralayan İbni Kamiye ise Uhud'dan Mekke'ye döndükten sonra davarlarının yanına gitti. Dağın en yüksek tepesinde davarını buldu. Önünü kesip tutmak isteyince bir koç üzerine yürüdü onu boynuzlarıyla toslaya toslaya Didik didik edip parçaladı. Şehitler arasında peygamberimiz dolanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gönlü hüzünle dolu. Kadere teslimiyetin verdiği inşirah olmasaydı manzara seyredilecek gibi de değildi. İç parçalayıcı bu manzarayı bir müddet hüzünle izledikten sonra ''Ben'' buyurdu. Kıyamet gününde şu şehitlerin Allah yolunda canlarını feda ettiklerine şahitlik edeceğim. Daha sonra da asabına döndü. Bunları kanlarıyla sarıp gömün. Allah yolunda çarpışarak yara alanlar Kıyamet gününde mahşere yaraları kanayarak gelecekler. Kanlarının rengi kan rengi ama kokuları mis kokusu gibi olacak. Şehitler arasında Hazreti Hamza da var radiyallahu an. Karnı yarılmış, ciğeri çıkarılmış, burnu ve kulakları kesilmiş, cesedi parça parça edilmişti tanınmayacak haldeydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öylesine üzüldü, öylesine elem duydu ki, bir anda gözlerinden yaşlar boşaldı. O ana kadar, öylesine mahzun olduğu görülmemişti. Göz yaşları arasında, şöyle buyurdu. Ey Hamza! Hiçbir zaman, hiçbir kimse senin gibi böyle bir musibete uğramamış ve uğramayacaktır. Benim için bundan daha büyük bir musibet olamaz. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün arslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza! Ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza! Radyallahu anh. Allah sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yas tutmak gerekseydi, sevinmeyi bırakıp sana yas tutardım. O esnada Medine tarafından tozu dumana kata kata birinin gelmekte olduğu görüldü. Yaklaşan bir kadındı. Hazreti Hamza radiyallahu anne baba bir kardeşi olan Hazreti Safiye annemiz. Kardeşinin durumunu öğrenmek istiyordu. Önüne gelene o nerede diyordu kendisine nelerin yapıldığını soruyordu. Herkes üzgün, ne olup ne bittiğini söyleyemiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaklaşmakta olduğunu görünce, oğlu Hazreti Zübeyir'e, ''Annene söyle, geri dönsün, kardeşinin cesedini görmesin.'' diye emretti. Hazreti Zübeyir, ''Anne.'' Efendimiz geri dönsün diye emretti. Geri dön ne olur dedi. Hz. Safiye annemiz, eğer ona yapılanı görmemek için döneceksem, ben zaten kardeşimin cesedinin kesildiğini, paramparça edildiğini biliyorum, öğrendim. O bu musibete Allah yolunda uğradı. Biz Allah yolunda bundan daha beterine de razıyız. ''Sevabını Allah'tan bekleyeceğiz. İnşallah sabredip katlanacağız.'' diye kahramanca konuştu. Böyle olunca kendisinin kardeşini görmesine müsaade edildi. Hazreti Safiye radiyallahu anha annemiz, şehitlerin efendisi olan kardeşinin yanında, başucunda oturdu, sessizce, ağladı. Yanında duran resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Bu ibretli manzaraya Hz. Fatıma annemizin de gelip yaşlarıyla katılması ortalığı bir başka duygulu anlatılamayan bir havaya bıraktı. Hepsi Allah'ın kaderine gönülden tereddüt etmeden teslim olmuştu. ''İnna lillah ve inna ileyhi raciun'' dediler. O esnada Cebrail aleyhisselam geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Hamza'nın göklerde Allah'ın ve Resulullah'ın arslanı diye yazılmış olduğunu haber verdi. Bu müjdeyi Safiye annemize iletti. Sevindiler. Şehitler arasında dolaşmaya devam ediyorlar. Orada Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh da vardı. Yanına vardı Efendimiz. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, onlar... Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları, şehit oluncaya kadar çarpışacaklarına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar, verdikleri sözü asla değiştirmediler. Ayet-i Kerimesini okudu. Öyle ki, ona kefen olacak bir şey bulamamışlardı. Üzerinde kaftanı vardı. Sahabeler bu kaftanın bir ucunu baş tarafını örtüklerinde ayak tarafı açılıyor. Ayak tarafına çektiklerindeyse baş açıkta kalıyordu. Efendimiz aleyhisselam baş tarafını kaftanı ayaklarını da bir otla kapatın diye emretti. Lütfen düşünün Allah yolunda Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam uğrunda her fedakarlığı göstermek, her zorluğu göze almak ve sonunda şehit olmak, şehit olduktan sonraysa örtülecek bir kefenden bile mahrum kalıp ottan kefene sarılmak. Nasıl bir ibret? Nasıl bir şeref dolu sahne. Sonra şehitlerin namazları kılındı. Şehit sahabeler defnedildikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mücahitlerle birlikte Medine'ye dönmek üzere harekete geçti. Harre mevkiine geldiğinde ordusunu durdurdu.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 emniyet dilerim Allah'ım imanı sevdir bize kalplerimizi imanla süsle küfür, isyan ve tuğyandan nefret ettir bizi din ve dünyamıza zararlı olan şeyleri bilenlerden doğru yola erenlerden eyle bizi Allah'ım bizleri müslüman olarak yaşat Müslüman olarak öldür. Bizi salihler ve iyiler zümresine kat. Ki onlar ne şeref ve haysiyetlerini kaybedenler ve ne de dinlerinden dönenlerdir. Allah'ım senin peygamberini yalanlayan, senin yolundan yüz çeviren, peygamberinle savaşan kafirlerin cezalarını ver. ''Onlara hak ve gerçek olan azabı indir.'' Bu dualara mücahitler amin diyorlardı. Böylece duadan sonra yola revan olundu. Ensar kadınları Medine sokaklarına döküldüler... Gelen orduyu seyrediyorlardı. Herkesin tek düşüncesi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ mıydı? İslam ordusu 7 Şevval Cumartesi günü akşam üzeri Medine'ye girdi. Kadınlar şehit olan erkekleri için ağlıyorlar. Bunu duyan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin de gözlerinden Yaşlar aktı. Bir kadın yaklaştı. Efendimiz aleyhisselam atının üzerinde. Bu kadın, Efendimizin atının dizginini elinde tutan Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'ın annesi, Ubeyd kızı Kepşe. Uhud'da oğlu Amr bin Muaz şehitti. İçi acıyla buruk buruktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iyice yaklaştı. Onun nurani simasına başını kaldırıp baktı ve ''Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Seni sağ salim gördüm. Sen sağ salim olunca hangi felakete uğrarsam uğrayım bana hiç gelir.'' dedi. Nasıl bir Sadakatlik örneğiydi. Şehit düşen oğlunu sormuyor. Peygamberimiz aleyhisselamın sağ salim dönmesinden sevinç duyuyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kahraman İslam kadınına şehit olan oğlundan dolayı taziye diledi ve Ey Sad'ın annesi! ''Sana ve onun ev halkına müjdeler olsun ki, onlardan şehit düşenlerin hepsi cennette toplandılar ve birbirlerine arkadaş oldular. Onlar ev halklarına da şefaat edeceklerdir.'' buyurdu. Sonra da kepşi hatunun arzusu üzerine ev halkına şu duada bulundu. ''Allah'ım onların kalplerinde bulunan üzüntüleri yok et.'' Geri kalanlarını da geride kalmışların en hayırlısı kıl. Uhuttan dönen sahabeler, mağlubiyetin kalplerinde meydana getirdiği acı ve buruk bir hava içinde evlerine dağıldılar. Efendimiz aleyhisselam da evine gitti. Kızı Hazreti Fatıma annemize, Kılıcı Zülfikar'ı uzattı. Yavrucuğum, Al bunun kınını yıka. Vallahi o bugün, Yapacağı vazifeyi, Bir hakkın yaptı buyurdu. İki cihan sultan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ümitliydi. Tattığı bu acı mağlubiyetten dolayı, Asla ümitsizliğe malub olmadı. Hak ve hakikatin er geç şerre, ve batıla galip geleceğini iyi biliyordu. Uhud mağlubiyeti neticesinde, birçok Müslüman kadın dul kalmış, birçok anne ciğerpare evlatlarını kaybetmiş, ve birçok çocukta yetim kalmıştı. Hepsi de acılarını dindirmek, üzüntülerini giderip, ruhlarını teselliye kavuşturmak için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme koşuyorlar. O da onların dertlerine derman olmaya çalışıyor. Bu cehir isminde nur yüzlü bir çocuk da yarasanın sarılması için Efendimiz'e koştu. Uhud'da babası akrabe şehit olmuştu. Anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna babasız kalmanın verdiği hızdıraftan ağlayarak girdi. Onun şefkat ve merhamet duygularını coşturdu. Efendimiz bu ceyrin derdine derman oldu. Şöyle buyurdu. Ey sevimli çocuk. Ne diye ağlayıp duruyorsun? Sus, ağlama. Baban ben. Annen de Ayşe olursa razı olmaz mısın?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 Şefkatli elleriyle sevimli çocuğun başını okşadı ve ''Adın ne?'' dedi. Çocuk ''Büceyir'' dedi. Bunun üzerine ''Hayır, sen Beşir'sin'' buyurarak ismini değiştirdi. Beşir, yıllar sonra şöyle anlatıyordu radiyallahu anh. Başımda, Efendimizin ''Mübarek elinin değdiği yerlerdeki saçlarım siyah kaldı. Diğer taraftaki saçlarımın hepsi bembeyaz oldu. Dilimde pelteklik vardı. Peltekliğim de, mübarek eli başıma değdiği andan itibaren, geçti, gitti.'' diyordu. Uhut Muharebesi'nde, Müslümanların mağlup duruma düşmeleri, bir kısmının yaralanması, diğer bir kısmının şehit olmasının elbette bazı hikmetleri vardı. Allah ve Resulünün emirlerine en ufak bir muhalefetin, Müslümanları büyük bir felaketle karşı karşıya getirebileceği çok iyi anlaşıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber, daha önceki peygamberlerin de dünya mihnet ve meşakkatinden uzak kalmayacakları yine anlaşıldı. Yine müşrikler içinde o zamanda sahabeler safında bulunan büyük sahabelerden de yenileri gelecekti. Örneğin Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh, Amr bin As radıyallahu anh gibi birçok zat vardı. Burada bir hikmeti ilahiye var. Gelecekte onlar sahabeler safında yer alacak büyük hizmetler görecekti. Hicretin üçüncü yılı da böylelikle bitmiş oldu. Şimdi hicretin dördüncü yılındayız. Uhud harbi bitti. Müslümanların harpteki mağlubiyetleriyle Zaafa uğradıkları zanına kapılan etraftaki bazı kabileler, İslam'ın merkezi Medine'ye karşı bazı kıpırdanma hareketlerine giriştiler. Harekete hazırlananlardan biri de Huzeyl kabilesinden Halid bin Süfyan'dı. Medine üzerine yürümek için hazırlıklarını tamamlamıştı ki, Efendimiz aleyhisselam bu durumu haber aldı. Ashabu ı Suffa'dan Abdullah bin Üney'si, haberin doğruluğunu tahkik için gönderdi. Yayılan haberin doğru olduğunu, bizzat hareketi planlayanın, Halid bin Süfyan'dan öğrenen Abdullah bin Üney's (radıyallahu an) bir fırsatını kolladı, kılıcıyla onu öldürdü. Bu hadise, civar kabilelerin bir müddet sessiz sedasız durmalarını sağladı ama, Müslümanlara karşı, İntikam ve taarruz hırsları bilenmiş oldu. Sinsi düşmanlar, açıktan açığa Müslümanlara karşı çıkamayacaklarını anlayınca, bu intikam duygusunu tatmin için değişik yollar aradılar. Masum kılığına girerek, Adal ve Kare kabilesine mensup 6 kişilik bir heyet Medine'ye çıka geldi. Müslüman olduklarını söylediler, Efendimiz'in huzuruna çıktılar. Şöyle dediler. Efendimiz, kabilemiz arasında İslamiyet yayılmış durumda. Sahabelerinden birkaçını, İslam hükümlerini tebliğ etmek, Kur'an okuyup öğretmek üzere bizimle beraber gönderir misiniz dediler. Mersed bin Ebi Mersed başkanlığında on sahabe Gelenlerle birlikte yollandı. İrşad heyeti, Huzeylilere ait, Reci adındaki su başına geldiklerinde, Adi ve şerefsizce bir hıyanetle karşı karşıya kaldılar. Bir anda, Beni liyandan yüz kadar okçunun hücumuna maruz kaldılar. Biz Müslüman olduk, Bize Irşat heyeti gönder diye yalvaran bu adamlar, Aslında şimdi, Müslüman mürşitleri lihyanların okçularına teslim ediyorlardı. Müslümanlar kılıçlarını sıyırdı, bir dağa yöneldi. Kendilerini kılıçlarıyla müdafaa etmeye kalktılarsa da kısa zamanda güçleri kırıldı. Hainler Müslümanların sığındıkları dağın etrafını sardılar. Eğer dediler yanınıza inip bizim yanımıza inip teslim olursanız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 ''Resulünü durumumuzdan haberdar et'' diye dua etti. Bir taraftan da müşrikleri ok yağdırıyordu. Ok atarken de ''Ben niye çarpışmayayım ki? Gücüm kuvvetim yerinde, oklarım yanımda, yayımın kirişi kalın, enli temrünler sebebiyle kayıp gitmekte'' dedi. Ve şunu ekledi. ''Ölüm haktır, dünya boş ve geçicidir.'' Takdir edilen zaten elbette başa gelecektir. İnsanlar er geç Allah'a dönecektir. Eğer ben sizinle çarpışmazsam annem evlatsız kalsın.'' diyordu. İşte bu kahraman sahabe oku bitince mızrağını kullanmaya başladı. O da kırılınca kılıcına sarıldı. Böylece birçok müşriyi öldürdükten sonra Son duası şu oldu. Allah'ım, kurban olduğum Rabbim, ben senin dinini korumaya çalıştım. Ne olur, sen de cesedimi müşriklerden koru. Diğer sahabeler de kahramanca çarpıştılar. Ancak yüz kişiye karşı on kişi ne yapabilirdi ki? Sonunda,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 Bu sebeple Hun harca şehit ettikleri Hazreti Asım bin Sabit radıyallahu anın başını alıp Mekke'deki bu kadına götürmek istiyorlardı. Ama işler istedikleri gibi gitmeyecekti. Allah celle celaluhu kendilerine bu fırsatı vermedi. Nasıl dua etmişti hatırlayalım. Allah'ım Müslüman olduğum günden beri senin yüce dinini müdafaa ve himaye etmek için nefsimi feda ettim. Bugün son günümdür. Ne olur, sen de benim cesedimi müşriklerin ellemesinden, dokunmasından muhafaza eyle. Başını alıp götürmek istiyordu müşrikler. Cesedin başına yaklaşmak istedikleri sırada, cesedin başında, birden kocaman bir arı sürüsü peydah oldu ve onları cesede yaklaştırmadı. Bunun üzerine cesedi sabahleyin gelip almak üzere ayrıldılar. Ancak sabah geldiklerinde ceset ortalıkta yoktu. Şaşırdılar. Çünkü Cenab-ı Hak gece bir yağmur yağdırmış ve bu büyük sahabenin cesedini Necis müşriklerin ellerinin dokunmasına fırsat vermeden sellere sürükletip istediği bir yere defnetmişti. O iki sahabe efendimizi aldılar. Tenim mevkiine götürdüler. İki kahraman sahabe son olarak kucaklaştı birbirlerine sabrı tavsiye ettiler. Orası sanki bir bayram yeriymiş gibi, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar, kadın, erkek, eğlenmek için gelmişlerdi. Bu iki masum sahabenin maruz kalacakları gaddar hareketi seyretmek için geldiler. Yarım kalan Uhud muvaffakiyetleriyle, Bedir mağlubiyetinin acısını çıkaramadıklarını biliyor ve o acıyı, o silahsız ve tamamen işi gücü eğitim olan, muallimlik olan iki sahabemize yönlendiriyorlardı. Çukur kazılmış, direk dikilmişti. Hz. Hubeyb'i radıyallahu an direğe doğru götürdüler.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 Namazı kıldıktan sonra müşriklere döndü. Vallahi dedi, eğer Hubeyb ölümden korktu da namazı uzattı demeyecek olsaydınız, namazı uzatır ve çoğaltırdım dedi. İşte Hz. Hubeyb radıyallahu an bu yaptığı hareketle idamdan önce iki rekat namaz kılma adetini başlatmıştı. İslam'ı terk et dediler müşrikler. Ecdadının dinine dön, sana serbestlik verelim. Kahraman sahabe, hayır dedi, vallahi istemem. İslam'dan asla dönmem. Hatta dünya, içindekilerle beraber bana verilse, yine de dönmem. Bu sefer müşrikler, doğru söyle dedi. Şimdi senin yerine, Muhammed olsa, Sallallahu aleyhi ve sellem ve sana bedel o öldürülse memnun olurdun değil mi? Tüyleri diken diken oldu Hubeybin. Allah'a yemin ederek söylüyorum ki peygamberimizin ayağına bir diken batmaktansa evimden, hayatımdan, çoluk çocuğumdan olmaya razıyım. Gülüyorlardı müşrikler. Etrafına bakan büyük insan hiçbir nurani yüz göremiyor. Bütün suratlar abuz. Şirkin şirkinliği yüzlerinde. Allah'ım dedi. Şu anda düşman yüzlerinden başka yüz göremiyorum. Burada selamımı Resulüne ulaştıracak hiç kimsem yok. Ne olur ona selamımı sen ulaştır. Allah'ım sen bize Resulünün peygamberliğini bildirdin. Bize reva görülenleri de ona sabahleyin bildir. Bu hazin dua yapılırken, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Medine'de Hubeyb'in selamını aleykesselam diyerek aldı. Sonra da asabına dönerek, Kureyş Hubeyb'i şehit etti buyurdu. Hazreti Hübeyr radıyallahu an eli kolu ağaçtan direğe bağlı bekliyor. Karşısında babaları öldürülmüş 40 tane genç var. Ellerinde koca koca mızraklar. Emir alınca dört bir taraftan mızrakları bu aziz sahabenin vücuduna batırmaya başladılar. Hübeyb'in işkenceler altında ruhunu teslim etmesini istiyorlardı. Bir ara Hz. bin yüzü Kabe'ye döndü. Allah'a bundan dolayı hamd etti. Hamd olsun o Allah'a ki yüzümü kendisinin, Resulünün ve müminlerin razı oldukları kıbleye çevirdi. Kureyş müşrikleri bunu görünce afalladılar. Her tarafı delik deşik olmuş, hala yüzünü kıbleye çevirme derdindeydi. Buna tahammül edemediler. Onun yüzünü Kabe'den çevirdiler. Fakat fedakar sahabe hem mızrakları yiyor hem de Kabe'ye doğru başını döndürüyor. Yine Allah'ım eğer ben senin katında hayırlı biriysem yüzümü kıblene çevir diye yalvarıyordu. Kıbleye çevrilen Hubeyb hazretlerinin yüzünü müşrikler bir daha başka tarafa çeviremediler.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 Son sözleri olacaktı. O beddua, tenim mevkinde yankılandı. İmansız kalplere müthiş bir korku verdi. Kimisi yüzü koyun yere uzandı, kimi kulağını tıkadı. Bu korku, Hubeyb radiyallahu anh'ın şahadetinden bir müddet sonraya kadar devam etti. O ibret verici manzara içinde, hayatını şehadet mertebesiyle noktaladı ve Allah yolunda dar ağacında ruhunu teslim eden ilk şehidimiz oldu. Radiyallahu anh. Bir kişi daha kalmıştı esir olan. Hazreti Zeyd radiyallahu anh. Onu da tenime getirdiler, dar ağacına bağladılar. Hazreti Hubeybe yapılan tekliflerin aynısı ona da yapıldı. Fakat bu büyük sahabe Hubeyb'in verdiği aynı cevapları verdi. Ebu Süfyan bu durum karşısında hayret ve takdirini gizleyemedi. Ben insanlar arasında asabın onu sevdiği kadar hiç kimsenin, hiç kimseyi sevdiğini şimdiye kadar görmüş değilim dedi. Tekliflerden hiçbir netice alamayan müşrikler Zeyd radıyallahu anh'ı oklarına hedef aldılar ve onu şehit ettiler. Cesedi bağlı bulunduğu yerde kalan büyük sahabenin ruhu kim bilir hangi yüce alemde tayaran ediyordu. Her iki sahabe de imanlarında Allahu Teala'ya ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem sadakatte zerre kadar tereddüde düşmeden işte böylesine imrenilecek güzel bir surette hayat defterlerini nihayet erdirmişlerdi. Yine hicretin dördüncü senesi, Seferayı. Beni Amir kabilesinin efendisi ve reisi olan Ebu Bera Amir bin Malik, Efendimiz'i ziyaret maksadıyla bir gün Medine'ye geldi. Ebu Bera, samimi bir insan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara dost birisiydi. Hediye etmek üzere iki at ve iki deve getirmişti. Ancak Efendimiz aleyhisselam, ''Ben,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 Kavmim benim sözümü dinler. Eğer sahabelerinden birkaçını Kur'an ve sünneti öğretmek üzere gönderecek olursan, ümit ederim ki davetini kabul ederler dedi. Lakin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Necid halkına pek güvenmiyordu. Asabına bir hainlikte bulunabilirler endişesini taşıyordu, ki daha önce benzer hadiseler yaşanmıştı. Bu endişesini şöyle dile getirdi. ''Göndereceğim kişiler hakkında Necit halkından korkarım.'' Ancak Ebu Bera teminat verdi. ''Ben onları himayeme alacağım.'' ''Ben himayeme aldıktan sonra başkasının bir şey demesi haddeleri mi?'' ''Onlara ne?'' Ebu Bera'nın güvenilir, sözüne itimat edilir biri olması... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in endişesini giderdi. Sonunda 40 veya 70 kişiden ibaret irşat heyetine göndermeye karar verdi. Altısı muhacir, diğerleri ensardandı. Hepsi de suffa ehliydi. Bir mektup gönderdi efendimiz. Bu mektupla beraber irşat ve tebliğ heyeti biri Mauna denilen yere geldi. Burası Medine'nin doğu tarafına düşen, Beni Süleym'e ait bir su kuyusu. Burada, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu, Amir bin Tufeyle götürmek vazifesini, Haram bin Milhan üzerine aldı. Bu sahabe, mektubu götürüp ona teslim etti. Ne var ki, mektubun muhatabı Amir, okuma gereği bile duymadan, elçi sahabeyi orada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 Ancak Amir oğulları önceden Ebu Beraya gelecek irşat heyetine dokunmayacaklarına dair söz verdiği için bu yardıma yanaşmadı. Amir bu sefer kendisi gibi gözleri ve gönülleri kan ve kin dolmuş Süleyman oğullarından birkaç kabilenin yardımını temin etti. Hep birlikte Mauna kuyusu mevkinde olup bitenden habersiz bekleyen masum sahabeleri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 biz sadece peygamberimizin verdiği bir vazife için yolumuza gidiyoruz. Çekilin dediler. Fakat kana susamış olan müşrikler bu sözlere aldırış bile etmediler. Kararları kesindi. Şehit edecekler. Başlarına gelecekleri fark eden sahabeler el açarak Allahu Teala'ya Ey Rabbimiz, durumumuzu Resulüne haber verecek. Burada hiç kimsemiz yok.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 Aleyhümüsselam diyerek karşılık verdi. Asabına döndü, müşriklerin bu fedakar kardeşlerini şehit etmek üzere olduklarını haber verdi ve onlar için mağfiret dilemelerini istedi. Efendimiz Aleyhisselam asabına bu haberi iletirken irşat heyetinde bulunan sahabelerin birkaçı müstesna, diğerleri hain düşman mızraklarıyla delik deşik edildi. Şehit oldular. Kurtulan sahabelerden ikisi de, deve gütmeye gitmişlerdi. Birisi ise öldü diye, şehitler arasında terk edilmişti. Develeri güden iki sahabe, bir müddet sonra, biri Mauna mevkine dönünce, dehşetli manzarayla ürperdiler. Gözyaşı döktüler. Kendini hakim olamayan biri, Müşriklerin arkasına takıldı ve şehit oluncaya kadar kendileriyle çarpıştı. Diğeri esir alındı. Ancak sonradan serbest bırakıldı. Şehitler arasında öldü diye terk edilen Kağab bin Zeyd Hazretleri ise müşrikler ayrıldıktan sonra çıktı, Medine'ye geldi. Bu seçkin sahabelerin Haince bir suikaste kurban gitmelerinden çok üzüldü peygamberimiz. Enes bin Malik radıyallahu an şöyle dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biri Mauna'da şehit edilen asaba yanıp üzüldüğü kadar hiçbir kimseye, hiçbir şeye yanıp üzüldüğünü görmedim. Duyduğu derin üzüntü, o Bu cahillikte bulunanlara bedduaya kadar götürdü. Haber aldığı gecenin sabah namazında, birinci rekattan sonra, ikinci rekatın rükûndan doğrulunca, şu bedduada bulundu. Allah'ım, mudar kabilelerini kahreyle. Allah'ım, onların yıllarını, Yusuf peygamberin kıtlık yılları gibi çetin yap, başlarına dar getir. Allah'ım, Lihyanoğullarını, Adal, Kare, Zip, Rol, Zekvan ve Usayya kabilelerini sana havale ediyorum. Zira onlar Allah'a ve Resulüne karşı geldiler. Bu beddualara amin dedi sahabe-i kiram. Bu dua kabul oldu. Kısa bir müddet sonra haber alındı ki, adı geçen bölgede, müthiş bir kıtlık başladı. Yağışlar kesildi, sular çekildi ve her taraf yanıp kavruldu. Ard arda meydana gelen Reci ve Bir Mauna facialarında 80 güzide sahabemiz şehit düştü. Beni nadir Yahudileri Medine'den sürgün edilmişlerdi. Bundan iki ay sonraydı. Enmar ve Salebe oğulları kabilelerinin Müslümanlarla çarpışmak üzere toplanmış oldukları haberi Medine'ye kadar geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derhal hazırlanarak 400 mücahitle Medine'den yola çıktı. zat Rika mevkiine kadar ilerleyip orada karargahını kurdu. Müşrikler Mücahitlerle çarpışmayı göze alamadıklarından dağ başlarına çekilmişlerdi. Geride sadece bir kadın kalmıştı ki o da esir edildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet orada bekledi. Öğle namazı vakti girince de müşriklerin saldırısından duydukları endişe sebebiyle salat-ı hav yani korku halinde namazı kıldılar. Zaten bu namazın nasıl kılınacağı Kur'an-ı Kerim'de de aktarılmıştı. En tehlikeli anlarda dahi cemaatle namazlarını eda etmeye devam ettiler. Bizler için büyük bir dersti bu. Yine bir mucize oldu. Ashabtan Ulbe bin Zeyd radiyallahu üç tane deve kuşu yumurtası buldu, getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey Cabir bunları al pişir diye emretti. Hazreti Cabir yumurtaları bir çanak içinde kırdı pişirdi getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber mücahitler o üç tane deve yumurtasından doyuncaya kadar yediler. Yumurtalar hepsi doyduktan sonra da hiç yenmemiş gibi tabaktaydı. Yine aynı gazadayız. zat Rika gazasında sahabenin biri bir kuş yavrusunu buldu getirdi. Anası veya babası yavruyu kurtarmak için canını feda edercesine onu elinde tutan sahabenin avuçlarının içine atılıyorlar. Bu duruma sahabeler hayretler içinde bakarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibretlik dersi verdi. Buyurdu ki,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 Gazasındaki diğer bir mucize. Bir deve konuşacak. Zatürrika'dan biraz ayrıldılar, yola çıkmışlardı. Harre mevki, mevkine geldiklerinde bir deve koşa koşa Efendimizin yanına geldi. Birdenbire çöktü ve boynunu öne doğru uzatıp onunla konuştuğunu gördü sahabeler. Herkes hayretler içinde. Efendimiz ve vesselam, ''Bu deve ne söylüyor biliyor musunuz? Bu deve, sahibinin zulmünden bana şikayet ediyor. Kendisini senelerdir çalıştırdığını, şimdi ise boğazlamak istediğini söylüyor.'' buyurdu. Ardından, devenin sahibinin bulunmasını, kendisine getirilmesini emretti. Hz. Cabir radıyallahu anh, Efendim devenin sahibini tanımıyorum deyince aldığı cevap şu oldu. Deve seni sahibine götürür. Gerçekten de o deve emir almış gibi sahabeyi önüne düşürdü ve kendi sahibine götürdü. Hazreti Cabir radıyallahu an dedi ki: Ben de deve sahibini alıp efendimizin yanına getirdim. Efendimiz onunla deve hakkında konuştu ve ''Bu devenin söyledikleri doğru mu?'' dedi. Deve sahibi, ''Evet ya Resulallah'' dedi. Bu sefere iştirak edenlerin hepsi piyadeymiş yani yürüyerek katılmışlar. Çıplak ayakları taştan dikenden parçalanmış, tırnakları dökülmüş, ayaklarını bu yüzden bez parçalarıyla bağlamışlar. O yüzden zat rika demişler. Ne demekmiş bu? Elbise yırtıldığı zaman ona yapıştırılan, vurulan bir bez parçasıymış yama. Bu yüzden çoğulunu kullanmışlar. Ne zorluklar yaşanmış. Bu konu hakkında Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh diyor ki,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 Zatürrika gazası denildi, demiş. Hicretin dördüncü yılı böylelikle nihayete eriyor. Asıl ismi Hint olan, Hz. Ümmü Seleme radiyallahu anha, Mahzumoğulları kabilesinden, Ümeyye bin Mugere'nin kızı, Koryası Abdullah bin Abdülesed, İslamiyet'i kabul etmesinden dolayı, müşriklerin eza ve cefasına maruz kalınca, Habeşistan'a gitmiş. Birçok Kureyşli'nin Müslüman olduğu, aktarılınca, böyle bir söylenti olunca, tekrar Mekke'ye dönmüşler. Bu haberin asılsız olduğunu öğrenince de, bu sefer bin bir güçlükle Medine'ye göç etmişlerdi. Kocası Uhud Harbi'nde yaralanmıştı. Hicretin dördüncü yılının camaziyel ahir ayı sonunda vefat etti. Ümmü Seleme annemiz dul kalmıştı. Kendisi henüz vefat etmeden bir gün kocasına duyduğuma göre cennetli kocası ölen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 Ümmü Seleme annemiz, daha önce birçok sahabeden gelen evlenme tekliflerini kabul etmemişti. Lakin, Ümmü Seleme annemiz, ben hem yaşlı, hem de kıskanç bir kadınım. Aynı zamanda, çoluk çocuk sahibiyim. Şahit olarak da velilerimden yanımda, hiç kimse yok dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem,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 onu incitmeyecek bir koca nasibet tarzında yaptığı dua kabul oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle evlendiğinde, 44 yaşında olan Ümmü Seleme annemiz, 84 yaşında hicretin 59. senesinde vefat etti. Okuma bilen, fakat yazmayı öğrenemeyen, Ümmü Seleme radıyallahu anha, fıkıh konusunda çok iyiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 378 hadis rivayet etti. Dördüncü sene, böylelikle nihayete erdi. Neler vardı kısaca, hicretin dördüncü senesinde olanlar. İçki, Tam manasıyla haram kılındı. Biliyorsunuz Medine'ye geldiği zaman Efendimiz aleyhissalatu vesselam içki içiliyor, kumar oynanıyordu. Tam olarak yasaklanmış oldu. Bakara suresi 219 ve Nisa suresinin 43. ayetleri nazil oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Zeynep radiyallahu anha annemiz, vefat ettiler. Yine Hazreti Osman radıyallahu anın oğlu Abdullah vefat etti rahatsızlığından dolayı. Hazreti Ali Kerem Allahu ve Çefendimizin validesi Fatıma Hatun vefat etti. Muhterem efendimizin amcası Ebu Talib'in zevcesiydi. İlk sıralarda Müslüman olmuş ve Medine'ye hicret etmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Bugün annem vefat etti.'' buyurdu. Hatta o muhterem hanımın kabrine indi. Bir müddet kabrin içinde uzandı. Sonra kabirden çıktı. Gözleri yaşlarla doluydu. Müslümanlar, ''Ya Resulallah, biz sizin buna yapmış olduğunuz şeyi başkasına yaptığınızı görmedik.'' deyince, Ebu Talip'ten sonra bu kadıncağız kadar bana iyiliği dokunan bir başka kimse olmadı. Ona cennet elbiselerinden giydirilsin diye gömleğimi kefen olarak giydirdim. Kabir hayatı kendisine mülayim ve kolay gelsin diye de kabirde yanına uzandım buyurdu. Sonra da Allah sana rahmet etsin ey annem. Sen benim annemden sonra annemdin. Kendin aç durur beni doyururdun. Kendin giyinmez beni giydirirdin. Allah'ım. Annem Fatıba binti Esedi affe mağfiret et. Ona hücret ve delilini anlat. Onun kabrini genişlet. Bu güzel dualara amin diyor. Bu duaların içerisinde yer alma ümidiyle programımızı nihayete erdiriyoruz. Hicretin dördüncü yılını da sizlerle paylaşmaya çalıştık. Siyer yolculuğumuzun bir başka bölümünü inşallah sizlerle paylaşmak ümidiyle hepinizi en emin olana Allahu Teala'ya emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm. Ve rahmetullahi ve be berekatu. İki cihan güneşi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yararlanılan eser Salih Suruça ait.